Kendisi Amerikan Bilardos'un Türkiye'deki sayılı isimlerinden biri Abi. İstersen Peki. kısaca seni tanıyarak başlayalım Adım Ferdi Özdemir Yıldız Üniversitesi Makine Mühendisliği mezunuyum Şu anda bilgi işlem sektöründe çalışıyorum Profesyonel işim bilgisayar Onun dışında Amerikan Bilardos'u oynuyorum Bir 8 senedir Bu bilardoya yani Amerikan Bilardos'una ciddi yatırımlar yapmış ve üzerinde çalışmalar yapmış birisiyim son 3 senedir de Türkiye'de özel bilardo turnuvaları organize ediyorum. Pool Masters Cup adı altında. Aynı zamanda da oyuncu olarak hayatıma devam ediyorum. Yani Türkiye şampiyonlarına katılıyordum son 3 seneye kadar. O zamanlar tabii daha müsaitti katılma ihtimalimiz daha iyi oluyordu. Onun dışında oyuncu olarak başarılarım işte Türkiye şampiyonlarında 5.liğim vardı. Özel turnuvalarda yine şampiyonluklarım var. Derecelerim var. Yani Türkiye'nin Evet sayılı oyuncuların, oyuncularından olduğumu söylüyorlar. Ee, ben de öyle olduğuma inanıyorum. Ama tabii ki Türkiye'de çok güzel oyuncularımız da var yani güçlü oyuncularımız var. Evet. Ee, bilardo deyince tabii iki ayrılıyor. Üç top bilardo bir de Amerikan bilardo dediğimiz Hı -hı. tür olarak iki türlü. Bunun İngilizce'deki ismi Pulse olarak geçiyor. Pool. Pool. Ee, bizde ise Amerikan bilardo su deniyor. Hı hı. Ee, bunun bir nedeni var mı? Amerikan bilardo su denmesinin, yabancıların pool de demesinin? Yani genelde Amerika'da oynanan bir oyun, Amerika'dan geldiği, oyun o, gelen bir oyun olduğu için Amerikan bilardosu olarak ülkemizde yerini aldı dil olarak. Ama işte Avrupa'daki, Amerika'daki oyunu pool, cepli bilardolar. Cepli bilardo olarak geçiyor. Belki Amerikan filmlerinde gördüğümüz için <gülüyor> hep yani evet Amerika'dan yani Amerikan bilardosu ben başladım adı Amerikan bilardosuydu. Ama fark ettik ki Amerikan bilardosu sadece hani 8 top denilen 15 topla oynanan oyunun adı Amerikan bilardosuymuş. Onun dışında 9 top 8 top gibi e, farklı disiplinler de var bilardo da. Evet e, bizim ülkemizde oynadığımız e, hangisi oluyor 8 top 9 top olarak? Şu anda ülkemizde ve dünyada popüler olan 9 top e, bilardo disiplini. 9 topla oynanıyor baklava şeklinde toplar diziliyor işte bir numara en önde 9 numara ortada açılıştan sonra bütün topları küçükten büyüğe doğru sokarak devam eden bir oyun en son 9 numarayı deli atan oyunu kazanıyor. Ee, bu söylediğin bizim standart olarak kafelerde, kahvelerde oynadığımız oyundan, bilardo salonlarında oynadığımız evet. oyundan biraz farklı. Kafelerde oynanan oyunda herkesin bildiği parçalılar, pijamalılar belki e, ve, düzler, ve düzler diye iki gruba ayrılan e, oyun şekli oynanıyor genelde. Burada da işte yani kendine ait renk grubundaki topları bitirdikten sonra 8 numaraya deli atmak suretiyle seti kazanıyorsun. Yani Amerikan bilardosu ve Türkiye'de yani oynanan esas oyun... Hani, işte Bilardo sonlarında esas amatörlerin ve direkt Amerikan Bilardo Savaşı'na ben bu oyunu biliyorum diye insanların başladığı ve oynadığı oyun bu. En popüleri bu esaslar. Sekiz top. Evet. Sekiz top hı hı. adı. Dokuz topta ise birden e, sırayla atıp en son siyah topu atan seti kazanmış oluyor. Evet sekiz topta sıralamanın herhangi bir önemi yok. Renklerin önemi var. Yani aynı renk grubu. Ama dokuz topta bir numarayı attıktan sonra iki numara. Daha sonra eğer üç numara açılışı dileğe girmişse sıradaki en küçük dört numara şeklinde gidiyor. Ve toplar ortak. Yani 4 numaralı topu ben kaçırdığım zaman, deli atamadığım zaman rakip kalkıyor ve 4 numaradan atmaya, seriyi bitirmeye devam ediyor. Şimdi e, yanılıyor muyum? Size sormak istiyorum. 8 Tabii. top dediğimizde e, 8 bir tarafın, 8 diğer tarafın topu var. Aslında 16 top var. 7 bir tarafın, Hı -hı. 7 diğer tarafın. 8 top olmasının sebebi oyunu kazanmak için 8 top atmak zorundasın. siyahta da sonuncu olmak evet, üzere. Evet, sonuncu topla beraber Hı -hı. 8 top oluyor toplamda. Toplam 16 top var ama... Top 15... Ee, doğru. Bir de beyaz topu da saydım Beyaz toplar evet. evet. Masada 16 top var doğru. Diğerinde ise 9 top dememize rağmen e, toplam 9 top var. Evet. Artı beyaz topumuz var. Evet. Evet orada bir yanlış anlı Yani şey olur. gibi mesela şöyle bunu isimlendiririz. 8 topta 8 numarayı atan kazanıyor oyunun sonunda. 9 topla ise 9 numarayı atan kazanıyor. Evet. Yani topların sayısı değil de alakalı belki evet. bağlanabilir isimler. Aynı topları sokmaya çalışıyorsunuz ama evet. bu... Sırayla sokma meselesi olayı oldukça karmaşık hale getiriyor evet, sanırım. Evet işin içine orada tabii zeka e, çok fazla sayıda giriyor. Yani oyunu çok başına itibaren kurgulamaya başlıyorsunuz. Yani iki numarayı attıktan sonra e, sıradaki topa çok zor bir pozisyon kalmanın hiçbir anlam ve önemi yok. Evet. 2 numarayı attıktan sonra öyle bir vurmalısınız ki topa Top masada dönüp dolaşıp Ya da biraz ilerleyip ya da biraz geri gelip 3 numaraya deli atabilecek pozisyona Gelmek zorunda Hatta 2'yi <gülüyor> atarken 4'ü 5'i de düşünmeniz gerekiyor 3'e üç, kaldığınız noktada da Kalış açısını da hesaplamak zorundasınız ki evet. üç, Yani masada dediğim gibi 9 tane top var 3'ü attıktan sonra 4 var çünkü sizi bekleyen Peki ne kadar ileriye kadar düşünebiliyorsunuz Bu 1'den 9'a kadar gidebiliyor mu Bu işte bizim de kendi içimizde Hani konuşma espri konusu, tartışma konusu. Mesela iyi oyuncular ...6 e, top kadar ileriyi hesap edebiliyorlar... ...ya da 7 top evet. kadar ileriye hesap edebiliyorlar... E, ...bir noktadan sonra gerçekten 5'ten sonra 4'ten sonra... ...hani beynin artık CPU'su mu diyeyim bilgi işlerine <gülüyor> çevirirsem... Evet. E, ...yeterli olmayabiliyor... ...çünkü gerçekten hani konstant olman gereken o kadar çok şey var ki... ...topu deli atmaya konstant oluyorsunuz... ...bir sonraki topu atmaya kalmaya konsantre oluyorsunuz... ...daha sonra ve sırada 5 tane daha topu beyninizde o anda tutuyor olmak demek... Bu mevcut atışınıza olan konsantrasyonunuzu düşürebiliyor. Yani kendi içerisinde... Dengeyi kurmanız gerekiyor. İç, yani iç huzur çok önemli. Gerçekten Bilardo'da motivasyon, hani hayatındaki, özel hayatındaki dengeler çok önemli. Yani huzursuz olan birisi, akşam evde eşiyle kavga eden birisi, tuttuğu ertesi gün Bilardo oynarsa, çok iyi bir oyuncu olsa bile... Yani evet, evet. Ee, aslında e, bu söylediklerin e, seni bu programa niye çağırdığımızı da açıklıyor çünkü bu ak akıl oyunları olarak geçiyor bizim evet. programın ismi ee, Dolayısıyla bilardo'nun da bir zeka oyunu, akıl oyunu olduğunu söylemek mümkün bu söylediklerin çerçevesinde. Tabii bilardo ne açıdan baktığınız da akıllı. Yani Vaktiniz vardır, bir saat, iki saat bir vaktiniz vardır ve ortada orada bir kafe vardır, güzel bir kafe vardır. Oturursunuz, iki saat zaman geçirmeniz gerekiyor. Zaten insan içgüdüsü orada top, renkli renkli topları ve masadaki delikleri görünce hemen o topları deliğe atma ihtiyacı duyuyorsunuz. <gülüyor> yani bu evet. engellenemez bir şeymiş gibi. Daha evet. sonra bunu atarak eğlenebilirsiniz. Masa üzerinde topları vurmaya çalışarak eğenebilirsiniz. Tabii yani dışarıda basket atmaya çalışarak da eğlenebilirsiniz ama... Hiçbir zaman Hidayet Türkoğlu gibi gibi olamazsınız. Yani evet. Olmak için farklı şeyler yapmanız lazım. Peki şimdi zekanın öneminden bahsetmişken aynı zamanda tabii el becerisi oyunu aynı zamanda kaçınılmaz olarak. Evet. İkisini değerlendirecek olursak bir dengede diyelim ki yeni bir oyuncu geldi. Hı hı. El becerisi yüksek fakat... Ay olay... biraz düşük. <gülüyor> Öyle de diyebiliriz. Yani, evet. Böyle bir oyuncunun geleceği olabilir mi? Veya tam tersi bir durum. Zekası yüksek fakat el becerisi düşük biri. Yani zekası yüksek, el becerisi düşük, şıkkı, yani a şıkkı. Zekası yüksekse el becerisini kazandırabilirsiniz. Yani daha hani benim tercih edeceğim öğrenci profildir bu. Kafası çalışsın ama ona nasıl olsa vurmasını, durmasını, <gülüyor> oynamasını öğretirsin. Ama zekası, e, hani IQ seviyesi yeterli. Yani yeterlik seviyesinde onu tabii bilimsel olarak bilmiyorum ama. En azından e, bilardo için evet, diyebiliriz. bilardo için olmadığı zaman e, bir noktadan sonra çok fazla öteye gidemeyebilir. Ama... Tabii çok yeteneklidir. O zekayı da ona hani anlatarak belki konuşarak belki hani farklı tekniklerle zekası değil de belki oyunu bakışını geliştirebilirsiniz ama bu çok daha hani eğitilmesi zor ya da başarı yüzdesi zor olacaktır. Belli bir tip insan var mı özellikle başarılı olan? Yani atölye mühendisler ya da mesela gündelik hayatında eliyle sürekli iş yapan, el becerisi daha gelişmiş olan insanlar daha ön plana çıkıyorlar mı? Tabii spora yatkınlık. Önemli ama Hı. bilardo en nihayetinde hani çok terleyip efor sarf bir spor değil. Fakat spor yatkınlık yani vücudunu, el, göz, işte ayak koordinasyonunu iyi yapabiliyor olmak önemli. Ee, onun dışında bizim pool yani Amerikan bilardosu oynayan Türkiye'deki oyuncu kitlemizin %80'i üniversite mezunu ve hatta üniversite öğrencisi ve bu insanların birçoğu da ve üniversiteler yani şeyde şu anda özel sektörde hatta devlet sektöründe iyi yerlere gelmiş arkadaşlarımız bunlar. Ve bu zaten ister istemez oyunun ne kadar kalifiye bir oyun olduğunu ya da ne kadar böyle hani zor ya da ya meşakkat isteyen evet. bir oyun olduğunu gösteriyor benim bana. Ee, şimdi e, Ferdi seni yakalamışken şunu da sormak istiyorum. E, hepimiz bilardo oynadık. Amerikan bilardosunu <gülüyor> oynadık. Ve oynarken e, kurallarda karışıklıklar meydana geliyor. Evet. E, hayır orada şöyle yapılır, böyle yapılır gibisinden. Evet. E, şimdi sen e, bu işi bilen biri olarak e, bizim yanlış bildiğimiz kuralları da tabii e, görüyorsundur tamam. hemen. E, burada kısaca hangi kurallardan bahsedebiliriz? Neler yanlış biliniyor Türkiye'de? ve Hemen doğru söyleyeyim söylüyor. Amerikan bilardosunda. E, yani mantıklı düşünce zaten kurallar kendilerine oluşuyor. Adamlar da bunu düşünüp ona göre kural yazmışlar. Mesela foul dediğimiz beyaz topun deliğe girmesi... Ya da beyaz topun ilk önce ilk anda kendi topundan ya yani kendi renk grubundan toplardan karşı taraftaki grup toplara çarpması ilk temasta. Veya işte <gülüyor> beyaz topun masa deliğe çıkması dediğimiz bunlar faal unsurları. Ya da masadaki hiçbir topu görememe. Ya da toplara e, istem dışı temas ettiğiniz zaman Ya da zaman, evet yerleniyor. istem dışı elinin kolunun <gülüyor> bacağının toplara değin Bacak değmez de <gülüyor> <gülüyor> değmesi durumunda faal durum ortaya çıkıyor. E, Şu anda benim de gördüğüm ve hala da aynı devam eden şey. Türkiye'de böyle bir durum olunca bir grup ceza olsun diye rakibin topunu delikten çıkartıp masaya koyuyor. Al sana ceza diyor. Atmış oğlum topu çıkartıyorum. Hadi bakalım diyor. Bu yanlış. İkinci yanlış. Tamam diyor sen diyor faal yaptın diyor. Ben diyor çift vuruş yapacağım. Yani bir vuruş yapacağım. Kaçırsam da bir kere kaçırma hakkım var. Bir daha oynayacağım. Yaygın olan uygulama bu zaten. Yaygın olan uygulama bu. Bunun e, mantıklısı şu değil yani oynadığınız zaman iki vuruş yapman sana belki avantaj sağlamıyor çünkü topun çok zor bir yerde kalmıştır zaten birinci vuruşu e, pozisyon toparlamak için kullanırsın sonra vuruşuna devam edersin bu sana en nihayetinde hani çok avantaj sağlamıyor esas kural ise faul durumunda e, oyuncu gelir ball in hand yani topu ele alma dediğimiz olayı vardır beyaz topu elinden alır İstediği yere. Bir vuruş hakkı yani. vardır. Hı -hı. Yani artık yani tek vuruş hakkı vardır. Topu alır masada istediği bir noktaya koyar. Hı -hı. Ve oradan oynamaya devam eder. Hı -hı. Ve hani esas ceza da budur esasında. Yani bizler mesela faal verdikten sonra muhtemelen açık masalarda hani üst seviye oyunlarda bir daha masaya gelme şansımız olmaz. Çünkü rakip yani istediği yere topu koyuyor olması demek zaten bizim için en uç nokta odur yani. Evet. <gülüyor> Tabi arasında çok faal durumuyla da karşılaşılmıyor muhtemelen. Karşılaşılıyor. Rakibi faale zorlayabiliyorsun bu oyunda. Evet. Yani Bir taktik icabı tabii, olarak ortaya mesela, çıkabiliyor. 9 top dediğimiz oyunda hani aynı top atıyoruz. 3 numarayı atmamız gerekiyor. Ama 3 numaradan sonraki 4 numara örnek veriyorum. Masanın herhangi bir köşesinde diğer toplan arasında sıkışmış durumda. Yani, Siz de ölü noktaya topu bırakıyor 3 numarayı atıyor olmak bana bir avantaj sağlamayacak. Çünkü 4 numara çok zor bir durumda gerçekten. Hı -hı. Ne yapabiliyorum burada? Eğer uygun bir ortam varsa, uygun bir masada pozisyon varsa 3 numarayı beyazdan saklamaya çalışıyorum. Niye? Rakip faal yapsın. Topu da ben elime alayım. Hı -hı. Dolayısıyla istediğin noktaya koyup üçü deli attıktan sonra dördü oradan açabileyim. Pozisyonu açabileyim. Burada peki çok özel vuruş teknikleri var mı? Yoksa bunlar daha standart şeyler mi? Ya da yeni yeni vuruşlar çıkıyor mu? Hı -hı. Var tabii. Yani yeni yeni vuruşlar artık şu noktadan sonra hani ekstra vuruşlar çıkabiliyor. Bu konuda zaten dua yenimiz var. Dünyanın en iyilerinden biri. Semih Saygınar. Yani Hı -hı. ıstakayla ve e, topla yapabileceğiniz inanılmaz şeyler var. Ama bunlar maç içerisindeki, e, oyun içerisinde geldiği zaman kimsenin tercih etmeyeceği şeyler. Daha hı. gösteriye dönük bunlar. Yani e, televizyonda top bazını görüyorsunuz. Baktığınız zaman topları her yerinde batıyor adamlar. Yani topla neler yapmıyor. Hı hı. Ama bu esas olan sahada geldiği zaman adam o hareketi yapmak ister mi? Ya da yaptığı zaman tek direktör hemen çık dışarı dedi. Yani <gülüyor> <gülüyor> Sen burada pozisyonu niye harcıyorsun? Öyle evet, doğru. Topu şey İşin artistlik diye. yönüyle gerçek <gülüyor> Tabii, spor Böyle bir branş farklı. da var. artistik turnuvaları falan da var. Ama maçta yani normal oynarken çok fazla ya yani bir noktadan sonra artık teknikler aynı. E, peki e, şimdi aklıma şu geliyor e, senin bahsettiklerinden sonra. E, biz Amerikan bilardosunu seyrederken e, genelde basit bir oyun görüyoruz. Hı -hı. E, topları deliğe sokup kazanma şeklinde fakat Hı -hı. bir üst seviyeler e, olduğu anlaşılıyor. E, bunu öğrenmek isteyen birisi için e, bir kitap veya video gibi ne gibi kaynaklar var? Şu anda benim üzerinde çalışmış olduğum bir web sitesi var. PoolTurk.com veya PoolMastersCup.com Burada videolar, kurallar ve ilerleyen zamanda eğitim şeylerini, görüntülerini henüz koymadım ama eğitim dokümanları da bulunacak. Tabii Avrupa'da yurt dışındaki yabancı sitelerde çok fazla sayıda kaynak var. Hatta bunun kitapları, eğitim setleri, CD'leri, aparatları, eğitim aparatları da var. Temin edebiliyor. Ama... Bilardoyu öğrenmek isteyen hani Amerikan bilardosunda kendi geliştirmek isteyen bir kişinin bunları ulaşmadan önce hani bu oyunu profesyonel düzeyde oynayan Benim gibi arkadaşlara ulaşıp bu insanlardan en azından bir fikir alma veya doğru yolu yönlendirmesi lazım yani şu anda birisi çıkıp ben döküman almak istiyorum dediği zaman yani çok farklı yani iki dakika dolaşacağı bir e, dökümana İki ay sonra ulaşıyor olabilir Evet şimdi aklıma ile ilgili bir örnek geldi Jeremy Begay diye bir oyuncu Classic Backcoming Revisited Kitabının hı hı. yazarı Ön sözünde aynı zamanda Bilardo'yu meraklı olduğunu söylüyordu hı hı. Ve Yatak odamda yatmadan önce Okuduğum Bilardo kitapları sayesinde Zamanını Bilardo masası başına geçirmiş Bir sürü insanı yenebildim Diyor kitapların önemini bu şekilde açıklamaya Çalışmış Tabii kendisi de oynuyor fakat çok, kitapları... Hiç oynamayan birisiyse çok inandırıcı gelmedi ama... ...eğer normalde oynayan birisi ve kitap okuyorsa... <gülüyor> doğru, doğru, kitaplar doğru yani kitapları ekstradan okuyan birisi olarak. Ee, bir müzik arası verelim. Hı -hı. E, o Montreal'den dinliyoruz. Hydrofancy's. Bilardo'dan bahsediyorduk Ferdi Özdemir'le birlikte. Ee, biraz oyunun kurallarından bahsettik. Şimdi hı hı. biraz Bilardo dünyasına girmek istiyorum. Bu tabii, tabii. E, teknik bir spor olduğu gibi. Aynı zamanda onun bir atmosferi var. İşte masası, ekipmanları var. Hı hı. Bu ekipmanlardan bahsedecek olursak mesela tebeşir olayı çok ilginçtir. Böyle bizde bir e, ıstakayı tebeşirleme şeyi vardır. Jaro e, rajon'u rajonu vardır. <gülüyor> ama mesela ben tam olarak bilmiyorum hı. ne işe yaradığını. Ya ıslaka tebeşirlemesi elinize bir ekipman var. Islaka var herkesin bilmiş olduğu ile. Bu ıslakayla topa temas ediyorsunuz. Esas hareketin başladığı nokta topa temas etme anı. Ve o noktada hani vardır futbolcular bazen ayağı kayar vururken. işte Hı -hı. topa vuramaz. Onun gibi o temas anında ise oradaki sürtünme katsayısını arttırmak amaçlı bir tabak oluşturuyor. Tebeşirin yaratmış olduğu toz tabakası ıslakanın topla orada keçenin Topla temasında kaymayı engelliyor. Yapışmayı kaymıyor. Tabii yani şey Hı -hı. orada yani iki tane küreyi birbirine değdirdiğiniz anda esasında baktığınızda temas yüzeyi çok azdır. Hani bir noktada birleşir fiziksel olarak baktığınızda iki tane daire tek noktada e, teğet geçer. Evet. Dolayısıyla biz de o noktayı biraz daha genişletme ve o noktayı çünkü her zaman topun tam eksenin ortasına vurmuyorsunuz. Eksenin ortasına yani oklavaya da vursanız çıtlamaz. <gülüyor> yani orada tebeşir çok ihtiyaç yok ama bizler topun çok uç noktalarında gezdiğimiz için hani klaps ya geri çektirme dediğimiz vuruşlar, topa fal solu vuruşlar dediğimiz e, durumlar söz konusu olunca orada ıslakanın kaymaması için tebeşir hayat kurtarıyor. Yani beni tebeşirsiz herhangi bir turnuvaya sokun ben o turnuvayı kazanamam yani çünkü 10 vuruşumdan 8 çıtlar yani. Her vuruşunuzda mutlaka tebeşir kullanıyor musunuz? Evet tebeşir bir ritüeldir esasında. Evet. Tebeşirleme esnasında rakip konsantre olur eline bu şekilde eline bu şekilde hı. işte ıstakalını tebeşirlerken masaya bakar masanın etrafını gezer o anda boştur yani elinde ıstak olmayan bir adam masanın etrafını geziyin düşünür zaman hani böyle çok garip bir durummuş gibi gelir yani şaşkın Aa. bir adam geziyor evet böyle adamı. neye bakıyor falan ama elinde ıstakal ve tebeşirlik o bir ritüel gibi herkesin gözünde bu şema oluşmuştur ama özünde çok önemlidir yani oradaki tebeşir sürme ve tebeşir durumu ve buradaki şey de tabi şey de çok önemlidir ee, şöyle bir hani e, bir tabir vardır profesyonel oyuncuların söylediği ıstakam kötü olsun ama ucu iyi olsun. Evet. Yani çünkü ıstaka kötü çünkü vuruş yapan şey en son noktadaki uç çok önemlidir. Dolayısıyla bundan önce de tebeşir yani. Peki diğer ekipmanlardan bahsedecek olursak mesela herkeste bir şey vardır. Böyle lüks ve güzel evlerde bir bilardo masası, geniş Hı -hı. bir salon ve bilardo masası vardır ortasında. Mesela biz evimize bilardo masası almak istediğimiz zaman bu erişilebilir bir şey mi? Tabii önce e, bilardo masasını koyacak kadar güzel bir ev almak. Büyük bir ev almak gerekiyor ev böyle bir salona. Dolayısıyla başlangıç biraz zor oluyor. Bilardo <gülüyor> masasını alırsak <gülüyor> ve sığmadığını sonradan öğrendik. O biraz Siz... ters oluyor. Ölümün. Önce bilardo masasını alıp sonra ev almak biraz <gülüyor> garip olacağı için. Yani bilardo masasının maliyeti şu anda e, Türkiye'deki güzel fabrikalarımız var bu noktada. ihracat yapan e, fabrikalar. İşte Platin Bilardo, Zeki Bilardo, Koral Türk. E, bu firmaların benim bilebileceğim e, masaları şu anda kalite kalite değişebiliyor tabi. Bu da e, masada kullanılan malzemeye göre. Yani ben masanın etrafını altın kaplatacağım da diyebilirsiniz. yani. Oradaki ahşapta farklı bir ağaç kullanacağım da diyebilirsiniz. Ama bizim profesyonellerin oynayacağı, oynayabileceği ve oynamaktan zevk alacağı güzel bir masanın fiyatı e, 3 milyar 3,5 milyar civarında güzel bir masa alabilirsiniz diye tahmin edebiliyorum. Ama bu yani, 3000 TL oluyor yani. 3000 TL. Para. evet, evet. <gülüyor> Eski parada kaldım. <gülüyor> 3000 TL gibi bir maliyeti var. Evet. Çok da ulaşılamaz bir şey değil gibi aslında evet. bizim düşündüğümüz en azından. Bir de eldiven olayı var. Onun da bir Havası şeyi var. Bir de onlar e, bir, bir yanı boş açık oluyor galiba. Terlemesin havasını. E, kullanıyor musunuz eldiven? Amerikan bilardosunda çok fazla eldiven tercih etmiyoruz. Hı hı. E, çünkü zaten yani eldiven en nihayetinde bir farklı bir katman vücudunuzda. Ve gözünüzü rahatsız edebiliyor oynarken. Biz de direkt hedeflenmek üzerine oynadığımız için oyunu. O anda hani gözün rahatsız edebilmek hiç bir şey istemezsiniz elinizde. Hı hı. Kullanan oyuncularımız tabii ki var ama çok az sayıda. Onun yerine biz pudrayı tercih ediyoruz. Daha çok kötü oyuncular eltiven takıyor diyebilir miyiz? Ya yani Kötü oyuncular demeyelim de eli çok terleyenler. <gülüyor> <gülüyor> ya da eli bir türlü kaymayan ya da ıslakasının üzerinde hala cilası olan oyuncular. Ya cilalı bir ıslaka elinizde kaydıramazsınız çünkü böyle derinize ileri geri çeker durur. Ama kaygan soft bir ıslaka ise elinizde hiç rahatsız etmeden gider gelir ve eldiven ihtiyaç duymazsınız. Terlediği noktalarda da bizler işte pudra kullanıyoruz. Evet. Ee, az zamanımız kaldığı için e, kısaca Türkiye'deki e, camiaya biraz girelim. E, Tabii. Türkiye'de e, Amerikan bilardoyla ile profesyonel anlamda ilgilenen, ciddi anlamda ilgilenen ne kadarlık bir camiadan bahsedebiliriz? Şu anda benim e, Pul Masters Cup isimli sistemde düzenlemiş olduğum turnuvalarda şimdiye kadar turnuvalarına katılan oyuncu sayısı 200 civarında. 196 ya 200 civarında. bunu hepsi her turnuvaya katılmıyor. Fakat bir kere sisteme dahil olduklarında e, bu insanlar sistemimize giriyorlar. Profesyonel olarak Türkiye'de şu anda iyi düzeyde oynayan 25-30 tane oyuncu çıkartabiliriz. Gerçekten evet. bu oyunu oynayan ve gerçekten hani başarılı olabilecek düzeyde bu güce sahip oyuncular. Onun dışında orta seviye, motor seviyeler geliyor. Evet. Bu oyuncuların oynama rutinleri nasıldır? Yani profesyonel bir oyuncu haftanın ne kadar zamanını bu işine ayırıyor? Ya bizim profesyonel oyuncularımızın birçoğu zaten kendi ben de dahil olmak üzere kendi işimiz olduğu için çalıştığımız için çok fazla bilardoya zaman ayıramıyoruz. Çünkü bilardodan para kazanamıyoruz. Yani bu Türkiye'nin belki de bir hani e, nasıl söyleyeyim bir açığı. Dolayısıyla bilardodan para kazanamadığın için zamanında bir çoğunda bilardoya ayıramıyorsun. Sadece turnuva öncesi dönemlerde antrenman programlarımıza giriyoruz, antrenman yapıyoruz. Ama Türkiye'de e, başarılı oyuncularımız, çok başarılı oyuncularımız var. Mesela kimse, yani bilen kişi sayısı çok azdır. Eylül Kibaroğlu diye genç bir e, kız kardeşimiz var. E, Eylül 2007 senesinde Avrupa şampiyonu oldu Amerikan bilardosunda. Evet inanılmaz bir şey. Avrupa şampiyonusu oldu bu kız. Yani. Ve gencelik bir kız. Yani kaç yaşına şu anda? 20 yaşına falan diye tahmin ediyorum. Şampiyon olduğu zaman 19 yaşına falandı. Sanırım kadınların Amerikan Bilardo'ya ilgisi biraz daha fazla. Öyle bahsetmiştiniz. E, tabii Amerikan Bilardo'su renkli renkli topların olduğu. Hmm. E, hani her an böyle bir canlılığın ne olduğu. Ve bizler Amerikan Bilardo'su oynadığımız salonlarda ailemizle gidebilme şansına sahibi Çünkü gittiğimiz salonlar yani oynanılan esasında boyun oynandığı yerler çok kaliteli yerler. Evet. İstanbul'da böyle kaliteli salonlarımız var. Ee, bayanlar tabii ki ben eşime bilardo oynamasını öğretiyorum ee, ve bayan bir sürü sporcumuz var. Yani ilgi duyuyorlar çünkü 3 banttan daha e, cazip bir oyun ilk etapta. Kolay Görselliği de, daha kolay fazla demiyorum Ama Hı -hı. hani insanı daha çok cezbeden bir oyun 3 banta nazaran. 3 bantta o cazibeyi bulamıyor biliyor bayanlar. Evet, aslında bir e, politika olarak e, bir ülke e, belli bir sporda yer edinmek istiyorsa en iyi yöntemlerden biri e, kadınlara ağırlık vermek. Evet. erkekler ee... peşinden geliyorsun. <gülüyor> hem evet, o var, med hem de... medya içinde görsel olarak baktığında bayanlar oynayan bayanları görünce daha cazip evet. oluyor. Aynı zamanda e, o oyunda belli bir yere gelmiş ülkelerde erkekler belli bir seviyede oluyor. Çok üst seviyede Hı -hı. olduğu için yakalamak zor. Bunu örneği futbolda gördük. E, Amerikan e, Amerika'nın e, futbola girişi kadınlar vasıtasıyla oldu biraz. Erkeklerde yakalamamız zor, kadınlarda da. Evet. E, Ve şöyle bir, bir nokta oldu. var. Çok güzel bir noktaya temas ettin. Eee ben şu anda Avrupa Bayanlar Bilardo Şampiyonası'na katılsam... ...gel çok güçlü oyuncular var, yani çok da bilgi iddialı konuşmuyor ama... ...ama e, çok iyi dereceler alabileceğimi tahmin edebiliyorum, inanıyorum. Ve düşünün ki bayanlar da e, kendi klasmalarına en iyi olabilecek oyuncularla... Yani ...erkek olsa bile bu oyuncuyla aynı masada oynama şansına sahipler. Ama ben erkeklerde dünya şampiyon olmuş bir oyuncu... ...oynama şansım yok şu an, Türkiye'de böyle bir oyuncu yok çünkü. Yani mesela 3 bansların şansı da Semih'tir. Evet. ...Semi Usta çok büyük çığırlar açtı... ...kendi öz yetenekleriyle ve kendi çabalarıyla... ...ve üç bantçıların da önünü açtı. Dünya çapında bir oyuncu tabii Semih yani o tartışmasız. Yani... Evet Ferdi Özdemir geldiğin için... ...çok teşekkür <gülüyor> ediyoruz programa. <gülüyor> İstersen... Web Webstan... sitesini tekrar edelim. Hı hı. Tekrar bir web sitenden bahsedelim. İlgilenmek isteyenler oradan hı hı. sana ulaşabilir. Web sitem poolturk.com... ...veya poolmasterscup.com adresinde. Burada Türkiye'de... ...düzenlenen Amerikan turnuvaları ile ilgili... Ve biz oyuncularla ilgili çok genişli bir portal, çok geniş bilgi içeren bir portal. Burada bu oyunun kuralları da yer alıyor. Videolarımız yer alıyor, fotoğraflarımız, işte turnuva skorları, maç skorları, dünyadaki bilardo haberlerinin yer aldığı bir portal yaptık güzel bir çalışma oldu. Geliştirme de halen devam ediyoruz. Buradan da bilardoya gönül vermiş ya da bilardo oynamak isteyen, bilardo başlamak isteyen oyuncularımıza ulaşmaya çalışıyoruz. Dersler veriyoruz. Amatör öğrencilerimiz var. Ders veriyoruz bu insanlara. Artık işte yavaş yavaş okullarda da artık kabul görmeye başlayan bir spor dalı çünkü bilardo. Daha iyi şeyler olacak inanıyorum. Çalışmaları devam ediyoruz yani. Evet. evet. Teşekkür ederiz tekrar geldiğiniz için. Ben teşekkür ederim. İyi günler.